Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunda havayı kirletme izni olarak bilinen filtresiz termik santrallere mevzuatta uyum için 2,5 yıl daha süre veren torba yasanın 50. maddesindeki değişikliği veto etti. Yanlışın neresinden dönülürse kârdır diyelim. Bakalım şimdi bu 15 kömürlü termik santrale dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yapacak? Gezegenin geleceği olarak sizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güzel bir haber Güney Kore'den. Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı 1 Aralık 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasında ülkedeki 60 kömürlü termik santralden 8 ila 15'inin aşamalı olarak kapatılmasının planlandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre kapatma işlemi en eski santrallerden başlayarak uygulanacak ve kapatma takvimi elektrik talebinin güvenilir olarak sağlanması doğrultusunda belirlenecek. Geriye kalan kömürlü termik santrallerde de üretim kapasitesinin en fazla %80 olması sağlanacak. Açıklamada ısınma kaynaklı enerji talebinin arttığı kış aylarında pik talebin 88.600 MW'a, aşırı soğuk havalarda ise 91.800 MW'a ulaşacağını Öngördüklerini bildirdiler. Oluşacak üretim eksikliğinin doğalgaz santralleriyle karşılanacağı, bunun da LNG ithalatının artmasına neden olacağı ifade edildi. Güney Kore hali hazırda elektrik talebini %40 oranında kömürlü termik santrallerden karşılıyor. Türkiye'de bu oran daha düşük ve 15'ini kapatmak esasında Türkiye'de hiçbir sorun yok. Çünkü zaten arz fazlası olan bir durumdayız şu anda Türkiye'de. İskoçya'nın Harris adasında karaya vurduktan sonra ölen ispermeçet balinasının midesinden 100 kilo plastik ve çöp çıkarıldı. BBC'nin haberine göre incelemede balinanın midesinden balık ağı, halat, paket bandı, poşet, plastik bardak dahil 100 kilo çöp çıkarıldı. Bölge halkından Dan Perry hemen hemen her gün sahillerde dolaşarak çöp topladıklarını belirterek Bayınan'ın midesinden çıkanların denizlerdeki kirlenmenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi. İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na yani COP25'e katılan Türkiye, her konferansta ilettiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ek birden çıkma talebini bu yıl geri çekti. Gerekçe yoğun gündem nedeniyle sonuç alınmayacağının belli olması. Ek bir Paris İklim Anlaşması kapsamında emisyon azaltımına daha fazla katkı vermesi beklenen gelişmiş ülkeler listesi. Halihazırda bu listede olan Türkiye ek dışı ülkelerde denen gelişmekte olan ülkeler arasına girmek istiyor. Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmak istiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre COP25'e katılan bakan kurum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı ikili görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin iklim değişikliği müzakerelerindeki haklı pozisyonunu destekliyor dedi. Türkiye'nin Dünya Bankası grubu, Fransa ve Almanya ile iklim eylemi konusunda ihtiyaç duyduğu finansmanın uygun koşullarla karşılanması için bir mutabakat saptı üzerinde çalıştığını anlatan kurum, ülkemizin benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle eşit muamele görmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Paris Anlaşması'nın öncesinde ve sonrasındaki süreçte Son derece yoğun bir müzakere sürecini devam ettiriyoruz şeklinde konuştu. Kurum Dünya Bankası liderliğinde Birleşmiş Milletler, Almanya ve Fransa'nın katkılarıyla hazırlanan iklim değişikliği finans paketine temel sağlayacak mutabakat zaptının Türkiye'nin haklı duruşuna ve hassasiyetlerine cevap veremediğini vurguladı. Türkiye'nin kendisiyle benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin imkanlarına erişim talebi ettiğini dikkat çeken kurum, ülkemizin iklim rejiminde geri bırakılmasına kati surette izin vermeyeceğiz. Ülkemiz ulusal koşullarına ve kalkınma düzenine uygun bir pozisyonla yerleştirildiğinde yeni ekbir listesinden çıkarıldığında sözleşme ancak o zaman bize adil bir işbirliği ortamı sağlayacak ifadelerini kullandı. Tabii istediğimiz zaman gelişmiş, istemediğimiz zaman geri kalmış ülke olamayız. Güçlü Türkiye ise üstümüze düşeni yapmalıyız. Sonuçta Türkiye'nin TİKA gibi yurt dışı yardımlar yapan kurumları da mevcut. Dolayısıyla Türkiye'nin artık güçlü bir ülke olarak gelişmiş bir ülke olarak sorumluluklarını üstlenmesi de gerekiyor. Kömür kullanımına karşı çıkan Ende Gelände isimli çevre örgütü Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bulunan Vetsow-Süd maden sahasında ve Leipzig yakınlarındaki Freienichtes-Schleinhein maden sahasına girerek maden çalışmalarını engelledi. Göstericilerin bir bölümü yine Brandenburg eyaletindeki Jenchbeelde maden alanında protesto gösterileri düzenledi. Şehir örgütü toplamda yaklaşık 4 bin göstericinin söz konusu maden sahalarındaki çalışmaları engellemek amacıyla protestolara katıldığını açıkladı. Göstericilerin bu şekilde Alman hükümetinin yetersiz gördükleri, iklim politikalarını protesto ettikleri vurgulandı. Hareketin sözcüsü Johnny Parks, kritik bir noktadayız, İklim krizini durdurabileceğimiz zaman aradığı çok hızlı bir şekilde kapanıyor ifadelerini kullandı. Parkes bugünkü protestomuzda madenin tamamen kapatılması gerektiğine dikkat çekiyoruz dedi. Bir başka sözcü Sina Reich ise Alman hükümetinin tartıştığı ve kömür kullanımına son vermeyi öngören yasanın tamamen yetersiz olduğunu savundu. Reich kömür kullanımının bir an önce sonlandırılması gerektiğini altını çizerken ancak bunun faturasının sektörde çalışanların sırtına yüklenmemesi gerektiğini de altını çizdi. Bizde gösteriler henüz olmasa da acil yapmamız gereken Aynen. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz temiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan Destnan, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil